Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün 22 Mart 2009 Pazar Akidetul Vasiye derslerimizin 16. dersini işleyeceğiz inşallah İnşallah <gülüyor> bereketli olur. Kaldığımız yerden devam edelim ee, Şimdi sen bir oku Bismillahirrahmanirrahim Şeyhülislam e, İbn-i Teymiye, Bilakis Yüce Allah'ın, onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, görendir. Tamam. Şimdi Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne diyor burada? Diyor ki, Bilakis, onlar şuna iman ederler, onun benzeri hiçbir şey yoktur ki bu ayet zaten. Ve huve semi'ul basir. O, duyandır, işitendir. Bunun ne üzerine söyledi? Tahrif, değil mi? Evet. Tekif, temsil, tahtil, bunları nefret ettikten sonra bu ayeti söyledi. Biz de zaten tahrif, e, tekiy, temsil, tatil falan bunları nefederken ederken bu ayeti delil getirdik ve şerh ettik. O yüzden burada e, bir daha bu ayetin e, şerhinin iadesine dönmeye gerek yok. Sadece müellif ne demiş ona bakacağız. E, sonra devam edelim. Buyurun. hal bu şekilde devam ediyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur şeklindeki Yüce Allah'ın kitabında yer alan bu muhkem ayet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 Temsile sapanların yaptıkları gibi de mutlak olarak ispat etmek olmadığını göstermektedir. Yani bak buraya diyor ki Leysakemislihi şeyi, onun hiçbir benzeri yoktur, değil mi? Vahvasi mi, ölbasir. O duyandır, görendir. Şimdi burada duyandır görendir de hangi fırka yere diye, muattilerler yere diye, evet. Allah'ın isimlerinden sıfatlarından taati edenlere diye. Leysakemislihi şey, onun hiçbir benzeri yoktur. Kim yere diye? Allah'a sıfat veya isim kabul edip de bu isim sıfatları mahlukata benzetenlere reddi. Evet. Aksine hak yol bunları temsil söz konusu olmaksızın öylece kabul etmektir. Evet. Onun benzeri hiçbir şey yoktur buyruğunun irabı hususunda farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin bu görüşlerin en sahi olanına olanına göre bu buyruktaki benzetme edatı olan kef tehdit için fazladan gelmiştir. Ya burada ne aslında söylemek istiyorsan oku bakayım bir tamamla. Onun benzeri hiçbir şey yoktur buyrunun irabı hususunda farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin en sahih olanına göre bu buyruktaki benzetme edatı olan kef tekit için fazladan gelmiştir. Şairin şubeytinde olduğu gibi. Delikanlı züher gibisi yoktur. Ahlaki itibariyle faziletlerde ona denk gelecek. <gülüyor> Şimdi Türk... Türk bunu nasıl anlarsınız? <gülüyor> burada kef yok mevki şimdi. Şimdi burada ne demek söyleyse kemislihi şeyun. Şimdi bu ayette leyse kemislihi şey ke ne demek burada ke gibi demek evet. diyelim. Türkçe kaba tabirle gibi. Yani benzerlik, teşbih. Yani onun misli gibi yoktur. Eren evet. abi senin mislin var, senin bir tane mislin var, senin o mislin gibisi yoktur.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 ''Kalkun yuazîhu fil fedâili'' Tamam Orada ''Kemis lil fetazu zuheyr'' Burada da öyle bir iğrab vardır diyor bu şiirde. Buradan delil getiriyoruz. Hı bu iğraba da, dair. Hani bu Arap dili kaidesine dair. O önemli değil inşallah. Evet. evet. İbn-i Teymiye Rahimullah. Bu sebepten ötürü onlar Yüce Allah'ın kendi zahmeti... Şimdi buradan Bu kimin keramı devam. İbn-i Teymiye Rahimullah. i̇bn Teymiye ne diyor evet. İbn-i Te İbn Teymiye Rahimullah şöyle buyurun. Bu sebepten ötürü onlar Yüce Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği vasıfları ondan nef yetemezler, nef yetmezler. Kelimeleri kullandıkları yerlerinden açık anlamlarından uzaklaştırmak yoluna gitmezler. Onlar Allah'ın isim ve ayetlerini ilhada sapmazlar. Tamam. Evet, devam et bitmezler. Onun sıfatlarını yaratıklarının, yarattıklarının sıfatlarına benzetmezler ve keyiflendirmezler. Okey. Şimdi diyor ki fela evet, ne dedik? Biz şimdi ibn Taimiyye'nin bu kelamını açıklayacağız. Sonra haller Şarih ne demiş? Ona bakacağız, değil mi? Şimdi felâ yinfuna anhu, felâ yinfuna nefyetmezler. Anhu Allah'tan. Neyi? Ma o şeyi ki vasafa bhi nefsehu, kendi nefsini vasfettiği o şeyi, Allah'ın kendi nefsini vasfettiği şeyi nefyetmezler. Ehlü Sünnet yani, nefyetmez. la yuhrifuna Tahrif etmezler el kelime kelimeleri an mevzüleri yerlerinden tahrif etmezler. Ve la yulhidûne ilhada sapmazlar fi Esma illahi ve ayeti Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde. Ve la yukeyifûne keyiflendirmezler. Ve la yumethlûne misellendirmezler <Sessizlik> Allah'ın sıfatlarının bi sıfatî <Sessizlik> halkî kendi yaratıklarının sıfatlarıyla. Tamam. Şimdi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 Sonra İbn Teymiyye ne diyor? "Ve la yulhidun fi esma'illahi ve ayatihi." Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde de ilhada sapmazlar. Şimdi ilhad ne demek? İlhad ilhad, ilhad هو الميل والإنحراف demek. İlhad lügaten el-meyl ve'l-inhiraf denir. El-meyl ve'l-inhiraf. Meyil etmek, kaymak. Şimdi biz fıkıhta cenaze bahsinde geleceğiz.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 O zaman neye sapmazlar? Hiçbir yamukla sapmazlar demek. Bu kadar. O zaman senin isim sıfatta ehli sünnet gibi Kur'an ve sünnetin anlattığı dışında en ufak bir yanlışa düşmenin ismidir İlhad. Yani ne? Haktan sapman. Mesela dedin ki Allah'ın elinden maksat elidir. Elin iptalini söylüyorsun ve elidir. Bu ne? İlhad. Diyorsun ki burada konuşan Allah dildir Musa'dır. Bu ne? İlhad. Diyorsun ki ee, Rusyalar gibi. Allah üç, e, e, üçüncünün üçü e, e, üçten, üçün. e, üçten üç, üçüncüsüdür. Bu ne? İlhat. Evet. Yani aklına ne gelecekse Allah'a yakışmayan, Allah'ın isim sıfatlarına sıfatlarına ters, bu kaydalara ters. Bütün meylin sapman isimidir ilhat. O yüzden mesela biz murhet kelimesini külürüz murhet. Murhet genelde şimdi Arap dili edebiyatı kaydesine göre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 Dedi ki ya dedi sen dedi ki ne bu ikide bir başa düştün başa düştün diyorsun ne biçim diliniz var sizin diyor. Şimdi bunun şeyden Türk arkadaş. O da diyor ki ya Akhir ah diyor bu şimdi örf ve adet yani ben de şimdi size saçma bir sürü şey söylerim. size kulak kulağa astı mı diyorsun? Ne alak var? Kulağa asılıyor musun falan. Yani bu böyledir hakikaten. Evet. Anladın mı? O yüzden bu bütün dillerde vardır bu. Bütün dillerde vardır istisnasız. Bir kelime bir manaya konulmuştur ilk döneminde. Sonradan bu insanların örfünde ne olmuştur? Başka manalara gelmiştir. Mesela bu fıkıhta da işe yarayacak. Bu, fıkı, bu fıkıhta da mesela işlenecek. Mesela hemen kavaca bir örnek vereyim. Mesela rüküden sonra el bağlanır mı bağlanmaz mı? Biz bunu fıkıhta tartışacağız. Ha, bunu da alimler ihtilaf etmiş. İnsan bağlayabilir, salabilir. Anlatabiliyor muyum? Ha, deline bakar. Anla o öyle mi anladı böyle mi anladı? Tamam bitti olay. Anlatabiliyor muyum? Ha, ya öyle anlamıştır ya öyle anlamıştır. Ona göre amel eder. Ha, biz gerçi tercih edeceğiz yani fıkıhta. Ee, doğru olan görüşün salma olduğunu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 Tamam mı? yani sahabelerin örfünde rükudan kalktığın zaman o ha kalkış haline o örfte ne deniyordu rükudan kalktıktan sonra deniyordu rükudan kalkarken deniyordu bu türlü lafızlar kullanılıyordu e, bunu tartışacağız tabi daha baya başka deliller de getireceğiz bu görüşün çok zayıf olduğunu da yani ala kulli hal e, bunu biraz daha açacağız nedir hakikatin örfü hakikatin lugavüye, hakikatin şerriye o çok önemli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 Şimdi şer'i hakikat, örfî hakikat, lugavi hakikat. Şimdi bizi eğer Kur'an'da ve sünnette bir lafız geliyorsa ve o lafzı Allah bize beyan etmişse manasına açıklamışsa veya Resulü açıklamışsa direktmen biz o şer'i hakikati alırız, örfî hakikat ve lugavi hakikatı çöpe atarız. Evet. Tamam Ne yaparız? Cehennemin dibine atarız, çöpe atarız yani. hiç Bizi ilgilendirmez.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 e Allah Resulü ona kıyam ismi vermemiştir. Yani mesela şöyle dememiştir. Rükudan sonra kıyamdayken mesela böyle bir isim yok. Bak hiç kıyam değil. Veya rükudan sonraki kıyamda hiç değil. Biz bunun biz bunu kendimiz kullanıyoruz insan olarak. Şimdi şah sahabenin örfüne dön. Sahabenin örfünde de hiçbir zaman ruku'dan sonraki ayakta duruşa man ke o kelime olarak ne demiş ne dememişler? Kıyam dememişler onların örfünde. Rükudan sonraki kalkışın ismi nedir? Ruku'dan sonra kalkmaktır.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 Şimdi <gülüyor> burada biz bunun neyin üzerine söyledik? Yani fala yulhidu ne, değil mi? Bunlar ne yapmazlar? Fala yuhrifun al kelime an muaadehi kelimeleri şey fala walla yulhidu ne fi ism ve ayathi Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde ne yapmazlar bunlar? İlhada sapmazlar. Walla yukeyifu ne? Walla yumethdiyi ne? Keyiflendirmezler ve misallendirmezler. Keyif misal anlattık. Sifatihi. Allah'ın sıfatların misifati halkihi. Mahlukatlarının sıfatına benzetmezler. Evet. Devam. <gülüyor> Hallih Heras. şöyle devam ediyor. Yüce Allah'ın kendi zatını netelendirildiği sıfatları ondan nefretmezler. Sözleri daha önce geçen ifadeler esas alınarak ortaya konulmuş bir ayrıntı açıklamadır.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 Bunun bir manası var. işte Senin o manadan saptırman ilhattır. Evet. Bu kelime meyletmek, sapmakdan alınmıştır. Evet. Yani bu kelime ilhat kelimesi meyletmek ve sapmak kelimesinden evet. alınmadır. Tamam mı? Evet. Nitekim lahade kökü de buna delalet etmektedir. Yani ne demek? Lahade kökü. Demin verdiğimiz öyle. İlhat kelimesi lahade kökünden almıştır. Lam harfi evet. değil mi? Evet. Ha harfi evet. bir de dal, eddalu harfi. Ellamu, velha'u, veddalu. Bu üç harften. Evet. Bu üç kökten ama Bu kökte ne demek? Bu kök, bu lahd kelimesi de yani ilhad kelimesinin alındığı bu lahd kelimesi, yani ilhadın o kökten ge geldiği bu lahd kelimesi meyletmek. Kabirdeki o yüzden düz çukur kazılıyor ve yarım metre içe doğru, kıble tarafına doğru kazıyorsun. Ona lahd demiş Araplar. Neden? Düzlükten kaydığın için. Lugat manasıyla ona lahd demişler. Abi. Evet Araplar. Evet. Lahd de buradan gelmektedir ki bu da ortasından yana doğru kaymış kabrin yan tarafında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 fasit tevirlerle ha hakkın dışına çıkartmaktır. Bir daha oku bakayım orayı. O halde Allah'ın isimlerinde ilhat. Bak neymiş? İlhat. Evet. Ya onları bile bile reddetmek. Ya bile bile reddetmek. Yani tutup bile bile reddedersin. Buna ilhat denir. Neden? Çünkü saptın. İlhat kelimesi sapma. Saptın. Evet. Ve biz bütün inkar etmekle olur. veya biz bütün inkar ettin. Saptın. Evet. Çünkü Allah sana inkar etmeyip ispat et diyor. Evet. evet. Yahut da onların anlamların inkar edip Hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde açıklamaktır. Yani tefvide gittin mesela. Dedin ki bunların içi boş bu manaların. Burada da ilhade zaptın. Çünkü içi boş değil. İstiva malumdur diyor mesela evet. İmam Malik. Allah diyor ki biz size bu kitabı indirdik anlayasınız diye. Manası boş olan bir şey anlaşılır mı? Evet. Anlaşılmaz. Bu mufavvidaların cehaletine delalet eder. Evet. Ya da onları doğrudan uzaklaştırıp fasit tevillerle hakkın evet. dışına çıkartmaktır. Bu da mesela ne? İstiva evet var diyorsun ama istiladır diyorsun. Evet. Bu da haktan kaydın. Hepsinin isminidir İlhad işte. Evet. Kaymak evet. Yahut bu sıfatları sonradan yaratılmış bir takım varlıklara isim vermekle Bak olur. burada hepsiniz gibi muabdile, muşebihe, evet. da hepsini zikretti. En sonunda zikrettiği muşebbihe. Değil mi? Ne dedi en sonunda? Benzetmek mi dedi? Evet. Ha. Ya tutarsın dersin ki Allah'ın... vermekle Nasıl? Sonradan yaratılmış bir takım varlıklara isim vermekle Ha mesela Uzza. Ee, mesela Uzza vesaire bu var ya. Mesela Aziz'den alınmıştır. Allah'ın Aziz isminden. Bunların hepsi ney? Meylet etmek, saptmaktır. Evet. Vücudu... Allah'a tutup, mesela Allah'a tutup ee, e, kendi isminden olmayan bir şeyi isim isim olarak vermek Allah. Bunun hepsi ilhattır. Vahdeti vücudcuların yaptığı ilhattır. Evet. Hepsi. Vahdeti vücudu savunanların ilhadi gibi. Evet. Yapılan bu açıklamaların özü şudur. Selef, yüce Allah'ın kitabı keriminde keriminde kendi zatı hakkında, Resulünün de yüce Allah hakkında haber verdiği.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 çünkü sıfatlara dair söz söylemek zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Bilakis sıfatlar hakkında zat, söz söylemek zat hakkında söz, söz söylemenin bir, bir ayrıntısı. ayrıntısıdır. Yani ne demek bu? İzâkene isbâtu zati, isbâte vücudün, la isbâte tekiifin, fakâdâlki isbâtu sıfat. Yani ne demek bu? Sen zat hakkında ne söylersen sıfat hakkında da onu söylemek zorundasın. Aksi halde tenaküze düşersin.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 Yok dersek de Allah'a, yokluklara benzetiriz. Şey gibi, Heh. Heh. Elbet, Yani hani al. bu neden diyorum eşyareler? Şimdi eşyare tut, bir, bir kısım sıfatı kabul et, evet. bir kısım sıfatı kabul etme. Yani bu ne çelişki? Evet. Hani bu ne lahana turşusu diyorlar, ne diyorlar? Evet. Yani bu, sen Allah'ın kelamı var de ama Allah'ın eli yok de. Evet. E neden Allah'ın eli yok kardeş? Benzetir. E şimdi Allah'ın eli var dersen benzetirim. E evet. niye benzetiyorsun ki? E kulların da eli var diyor. E tamam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 ve Allah diridir demelerini iptal etmek zorundalar bunlar. Allah diridir diyemezler. Neden? E sen bana benzettin Allah'a? Allah, a. Allah a işte karıncaya benzettin Allah'a, insana benzettin. Neden? Çünkü insan da diri. Allah demiyor mu? Yukrecul hayye minel meyit ve yukhrijel meyte minel hayy. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır diyor Allah şimdi bak. Ö Allah insanlara ne isim verdi? Diri. He. Kendine de dedin mi? Huvel hayyul kayyum. Kendine de hay ismini verdim bak ikisi de aynı ham. Elif, lamlı aynı kelimeler hiçbir fark yok. Allah dedi yuhricu el hayye minel meyt Ölüden diriyi çıkar. Bak, el hay ismini verdi mahlukata. Diri. Kendisi de dedi ki huve hayyul kayyum. Kendisine de hay ve kayyum ismi verdi. İkisi de aynı isim bak. Elif, lamlı, hayya. İkisinden ortak manası diri. Tamam mı? Diri manası. Güzel. Sen şimdi Allah'a diri diyor musun demiyor musun? Zatından konuşuyoruz. Bu adamı kilitler. Yani bütün delilleri bırak. Allah'ın istibası kullara benziyor. Yok diyemeyiz. Arş onu taşıdı mı bilmem ne vesaire. E, ya David kafir fildi bile taşımıyor altındaki duvar. Yani bu kadar cahil bunlar. <gülüyor> Sübhanallah yani iple bağlı adam üstte <gülüyor> duruyor. Neyse bir şekilde ilüzyon yapıyor. Neyse yani, bu kadar cahiller.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 namazlarımıza bir baksınlar sahaplarımıza. Allah hesaplayamıyor haşa. Ya da iki canla görürsün mü haşa? olsun diye yani. Ya ha veya iş olsun diye. Ha, <gülüyor> halbuki iş olsun diye olamaz. Allah'ın hakim ismi var. O da her şeyi sana. yerli yerinde yapan demek. Alâ kulli hâl dönelim mevzumuza. Sen Allah'a diri diyor musun demiyor musun? Diri diyorsan o zaman sen başka bir diriye benzettin Allah'a. Sana söyleyeceği bir tek akıllı bir şey olur. Ama o da kendine reddiye olur. Ne diyecek sana? Allah'ın diriliği bizim diriliğimiz gibi değildir.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 Allah bize bir hitap ediyor. Arap dili edebiyatıyla. Resul de bizi Arapça konuşuyor. Ve onların kelamında el dediğin zaman hayvanın ön ayakları dediğimiz kısmı da eldir. Aynı mı şimdi? atın ö, Hani atın parmağı? Yok. Yani heh. demek ki el bu değildir. O zaman sen Allah'a diri diyor musun demiyor musun? Diyorsan o zaman sen diyorum ki bak Allah insanlara da Kur'an'da diri demiş. El hay demiş. Yuhre cül hayye minel meyit. Ölüden diriyi çıkarır. Dilden ölüyi çıkarır. Aynı ismi vermiş. O zaman diyoruz ki zatta ne söylemek söyle, söylersen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 Şeyi şey o zaman dediğin gibi, tam eşarilerin tam şey ya. Eşarilerin ki, şey. o yüzden Mutezile burada i̇şçiler eşariden bize, daha mantıklı. Aynen. Dediğim şey gibi, i̇bn yani dedi yani. Teymiye çünkü Tedim de mesela, şimdi Mutezile'ye reddiye veriyor, Cehmiye'ye reddiye veriyor vesaire bir sürü fırkaları reddiye veriyor. Eşariler de reddiye verirken bu kaydı söylüyor. El kavlu fi ba ba'di sıfat kel, kel kavli fi ba'diha diyor. Bir kısım sıfatlarda söylenen diğer kısım sıfatlarda da söylenir diyor. Evet. Yani sen bir sıfatta bunu söyle,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 diridir. Arası. Yani arası yok. Olur mu diyorlar? Arası var. Hakikaten de biraz var Eren abi. Şimdi duvar ne ölüdür ne diridir diyor adamlar. Evet. İbn Teymiye şimdi cevap veriyorlar. İbn Teymiye diyor ki bir şey ölüyse ölüdür ya da diridir. Şimdi İbn Teymiye bunun devamını getirmiyor aslında. Şimdi onları tabir caizse tuzağa düşürecek ya. Yoksa İbn Teymiye çok iyi biliyor onların cevabını şimdi. Bu Tirmuriyedeki münakasını anlatıyorum ben şimdi. Diyor ki Allah ne ölüdür ne de diridir diyor onlar. İbn Teymiye diyor ki ya bir şey ya ölüdür ya da diridir. Bunun ortası var mı?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 Yani, şey yani duvar da ne ölüdür ne de diridir. Allah da ne ölüdür ne de diridir, diridir olmuş oldu. Sonuçta İksi şey birbirine benzedim. benzedi. Evet. Sonuçta ne oldu? Bir şey, benzettin. Evet. Benzetmeden kaçın derken daha pis bir benzetmeye geldin. E, canlı bir şeye benzetseydin belki daha makuldü insana. Gittin tam bir cansız bu bir. İkinci yine İbn-i Teymiye başlıyor bir yerden de reddiye veriyor. Allah onların putlarına da ölü demiştir. Dikkat et duvar olduğu halde. Ha, demek ki o zaman diyor ki Arap dili edebiyatında duvara da ölü denir diye i̇bn Teymiye. Duvara ne ölüdür ne de diridir diyemezsiniz. <gülüyor>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 Yeniden sıfırdan isim sıfatı öğrenecek. Sıfırdan. Birileri getirdiler bunları. insanların kafasına soktular. Yanlış bir şekilde. E neden? Çünkü meseleyi ehlinden almadılar. Kafalarına göre kitap okuyup aldılar. Sadece birileri onları ehlinden aldı zannettiler. Halbuki böyle bir şey yok. Bunlar kafalarına göre okudular. Ondan sonra geldiler bunu anlattılar insanlara ve Türkiye'de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 Sözle veya sözleriyle. Biz evet. bunu işledik. Müfret muayyenine evet. mudaf olursa onu ifade eder. Evet. Bu buyruklar tebirsiz olarak geldiği gibi kabul edilir. Onların bu sözlerini anlamayan kimseler bu ifadeler ile anlamı üzerinde düşünmeksizin lafzı okuyup geçmek olduğunu sanmışlardır. Oysa bu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 Özellikle bunu ele alıp reddiye vermiştir. Mecmuatül Fetaha vesaire Onlarda zaten var ama mesela Kaidetül Murrakişiye mesela Şeyh İbrahim Ruhayli bunu okuttu Medine'de bu kitabı. Kaidetül Murrakişiye özellikle Mufavide'ye reddiyedir. Evet. Ve İbn-i Teymiye bu Selefin bütün bu e, cümlelerini almış ve oradan Selefin tafvidi kastetmediğini çünkü eş Eşarilerin baya bir kısmı Matudilerin diğer Mutezilerin baya bir kısmı Selefin mezhebini şu şekilde zannediyorlar. de mezhebi zannediyorlar.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 O zaman selefî meslebi Sen ona o zaman reddiye vermek zorundasın. Diyesin ki, bak selefîn bu cümlesini doğru anlayalım. ''Emirruhâ kemâ ca'et'' diye gelir genelde. Veya ''Emirruhâ kemâ ca'et bila keyf'' şeklinde gelir. Burada hangi cümle alınmış? ''Tumarrû kemâ ca'et bila te'vil'' İşte bu tip cümlelerle gelir. Yani ney? Geldiği gibi alın, keyfiyetini söylemeden.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 O yüzden diyor ki bu da mez Selefi mezhebi ve bu cümleleri getiriyorlar. Ama cümleyi yanlış anlıyorlar maalesef. Biz inşallah Allah'ın nasip ederse ileride Kaidetul Murrakişiye'yi de okuyacağız bu Risale'yi. O mufavidaları özel reddedir. Ama bu kitapta da yine reddiye vereceğiz. Akidetul Vasiyeli yeri geldiğinde. Devam inşallah.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 Onların bu sözlerini anlamayan kimseler bu ifadeler ile anlamı üzerinde düşünmeksizin lafsu okuyup Heh. geçmek olduğunu sanmışlar. Hiç mı? anlamı üzerinde düşünme. Çünkü anlamı yok. Lafsu okuyup geç. Evet. O manada. Evet. Oysa bu batıl bir anı. Batıldır. Alışmıştır. Evet. Çünkü burada nef tevilden ka kasıt. Bak nef tevilden kasıt. Evet. Şimdi nef yedilen tevhid ne? Tevil ne? Üstteki cümle. Evet. Dedi ya geldiği gibi alın tevilsiz şekilde. Evet. Buradaki tevilden kasıt ne olacak o zaman? Evet. Orayı oku. Burada nef tevilden kasıt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 <gülüyor> ne dersin Eren abi? Çok ilginç bir soru değil mi? Şey, şimdi bir gün Şeyh İbrahim Ruhayli'nin halkasında oturuyoruz. Şeyi okuyoruz. İnşallah e, bundan sonra da belki ona geçeriz direkt. Akiyatül Vasiyeden sonra ona geçeceğiz zaten. E, Fetevel Hameviyatül Kubrah İbn-i Teymiye'nin. Çok önemli bir eser. Çok önemli. Onu okuyoruz şimdi İbrahim Ruhayli'nin dersinde. Dersten sonra son 10 dakika sorudur.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 Kuran'ın yaratılması, Kuran'ın yaratılması mihnetinde sebat göstermiştir. 164. 164 yılında doğmuş, 245. yılda vefat etmiştir. Allah Allah. Allah. İmamdır. Allah razı olsun. Buharin hocası Nuayin bin Hamad da şöyle demiştir. Hamat. Hamat mı yazıyor? Yok ha, Buharin'in tamam. hocası Nuaym bin Hamat da şöyle demiştir.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 İşte burada bir reddiye var. Ne reddiye var? Çünkü onlar ne demişti? Selefin iki görüşü var. İki şekilde anlayabilirsin. Ya ispat ya da mufavvidalık. Evet. Bak, Hamadim'in ne teşbih ne de temsil. Demek ki bunun içinde bir mana ispat ediyor. Evet. Tamam mı? Heh. Demek ki içinde bir mana ispat ediyor. Demek ki mufavidalık dil. Evet. Mesela, evet. Diplot vermiş burada Hı. El-Zahebi bunu El-Uluv adlı eserinde senediyle kaydetmiştir. Evet. El Elbani Muhtaras, Muhtasarul Uluv Sayfa 184'te Tamam Uz... bu kitap basıldı Ümül Kura tarafından evet. yeni. Evet. Sana bahsetmiştim ben evet. bu kitap tab bu kitap basıldı. Muhtasarul evet. Bu sahih bir isnaddır demektedir. Evet. Nuayn bin Hammad Ebu Abdullah El Huzayi El Bervezi diye bilinir. Evet. Hadise dahi da ilk müsünnet toplayan kişidir. İnsanlar arasında fera feraizi en iyi bilen kişiydi. 220 Hicri yılında vefat etmiştir. Allah'a emanet olun. Devam. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın burada şey var. Ee, var. İbn-i yeni bir sözüne geçiyoruz evet. değil mi? Tamam. Çünkü burada iş... duralım o zaman. Hâdâ Allahu âlim ve sallallahu ve sellem ve arka lâne muhammedin ve alâ âlihü sahbîhe